قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد أي رسول دكي Size sadece tek bir nasihat edeceğim. Şöyle ki Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız. Sonra da düşünürsünüz. Ve anlarsınız ki arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur. O ancak pek şiddetli bir azabın öncesinde sizin için bir korkutucudur.. <gülüyor> De ki, sizden bir ücret istemişsem o halde o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O ise her şeye hakkıyla şahittir. De ki, şüphesiz Rabbim hakkı ortaya atar Peygamberlerine hakkı indirir. O gaybları, bütün gizlikleri çok iyi bilendir. Deki, hak geldi. Artık batıl ne bir şeyi ortaya çıkarabilir, ne de geri getirebilir. De ki Eğer dalalete düşersem O takdirde ancak Kendi aleyhime sapmış olurum Ama hidayete ermiş isem Artık bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesindedir Şüphesiz ki o semi hakkıyla işitendir Karib her şeye çok yakın olandır. <gülüyor> Resulü halbuki onları mahşer günü dehşete düşükleri zaman bir görsen artık onlar için kaçış yoktur. Çünkü onlar yakın bir yerden yakalanmışlardır. Ve <gülüyor> Artık iş işten geçtikten sonra ona Muhammed'e iman ettik demişlerdir. Fakat uzak bir yerden, ahiret aleminden dünyada olması gereken imanı evde etmek onlar için nasıl mümkün olur? وقد قبل بالغيب Halbuki daha önce onu gerçekten inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden taş atıyor, bilmeden ileri geri konuşuyorlardı. <gülüyor> Artık onlarla canlarının çekmekte oldukları şeyler arasına engel konulmuştur. Nitekim daha önce benzerlerine de böyle yapılmıştı. Çünkü onlar kendilerine kuşku veren bir şüphe içindeydiler.